Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kurban hakkında genel bilgi. Kurban sözlük olarak kurbiyet, yakınlık anlamına geliyor. Bir kimsenin Allah rızası için yaptığı ibadetlere de kurbiyet denir. İşte kurbanda bir kişi Allah rızasını isteyerek keserse bunun için bunda da tabi kurbiyet var. İlk kurban ne zaman olmuş? İlk kurban Adem babamızın iki oğlu tarafından ilk kurban yerine getirildi. Habil ve Kabil. Adem Aleyhisselam Hazretlerinin şeriatına göre iki kişiye karşılıklı bir davada bulundular mı? İkisi ortaya bir kurban koyarlardı. Hangisinin kurbanı kabul olursa gökten bir ateş iner, onu yakar ya güve çıkarırdı. Ha Habib'in kurbanı kabul oldu kuşu güve çıkarıldı. Sonra yine Kur'an'a baktığımızda İbrahim Aleyhisselam hazretleri önce oğlu yavrusu İsmail Aleyhisselam'ı Allah için kurban etmeni yere yatırdı. Bıçağı boyuna dayadı, bıçağı çekti. Bıçak bir kesmedi. Sonra Rabbim ona Gökten koç indirdi. Hangi koç indirdi? Habil'in kabul olan o kurban koçu cennette beslenmiş. O indirildi. İnsanlar Allah'tan başka tapındıkları taşlara, putlara, heykellere de kurban kesmişler. Ee, Tabi günümüzde de bu olabilir. Mesela günümüzde hatta yakın yıllarda tam hatırlamıyorum kesin belki geçen seneydi bir genç kızı kesmişlerdi. Kimler Şeytana tapınanlar, şeytana tapınan gençler, yani İslam dışı, bütün dinler dışı sapı bir grup, şeytana tapınanlar, şeytan bize emmeti diye bir genç kızı boğaz yatırıp kesmişlerdi. E, bu olabilir mi, bu çağımızda olabilir mi? Özellikle üniversite çağındaki bir genç kızın onlara teslim olması, o gruba girmesi öyle bir sabı bir şeye girmesi olabilir mi? Evet olabilirim Yani olmaması gerekiyor ama yazık ki olabiliyor. Neden? Çünkü zavallı gençlerimiz eğitim sistemimizde İslam dışı eğitilme çalışıyorlar. İnsanın fıtratı, doğası. İslam'la tam bağdaş uyuşur. Çünkü Allah insanı öyle yaratmıştır. Yine dünyaya gelen bir yavru hemen havayı soğumaya başlar. İlk olarak çocuk ile solumada uyum sağlayacak öncelikler. Çocuğun doğası, organist sistemi öyle yaratılmıştır. Havada, gazlarda öyle yaratılmıştır. Her insanın doğası, fıtatı, yaratılışı, yapısı İslam'la ancak uyum sağlar. İslam dışı sistemler, eğitim sistemleri insanlara İslam karşılığı başka bir şey yapmaya çalışsalar da bu gençlere tatmin edemez. E, tatmin olmaya gençlik ne yapar? İslam dışı sapıklıklara kimi fuhuşa, kimi kumara, kimi alkole, kimi uyuşturuşuya, e, cinsel sapıklıklara sürkendiği gibi, işte bunun gibi şeytana tapan gençler de bu çağımızda, günümüzde olabiliyor. Allah, Peygamber biliyor bizi Aleyhisselam Hazretleri, hadişleri hem Müslüm'de hem Nesai'de, kötü bir Lan Allah مَنْ لِعْنَهُ Bir kimse valideynine, annesine, babasına lanet ederse, Allah ona lanet etsin bu Peygamberimiz. Hadez devam ediyor. مَنْ Veli وَلِعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبْهَا Ve Bir kimse Allah'tan başka bir şey için kurban keserse, Allah o bir şeye de etsin buyuruyor. Demek kurban ancak Allah için kesilir. Taşlara, putlara, heykellere kurban kesilmediği gibi yine bir kişiyi karşılamak için o kişiye hangi konumda olursa olsun bir kişiyi karşılamak için o kişiye saygı amacıyla önünde bir kurban kesmekte bu da İslam'da haramdır, o ete yenmez. Kurban kesmenin hükmü nedir İslam'da? İslam'da kurban diye bir şey var tabi. Ki Mevlamız buyuruyor bizlere Kevser Suresi'ne de İsebillah Fesalli Rabbike Venhar buyuruyor. Fesalli Rabbike Rabbin için namazını kıl Venhar ve kurbanı da kesmevlam buyuruyor. Yine bunun dışında Had Suresi'ne de geliyor. Hac'da da e, temettüle ve kramda da kurban kesiliyor. Yani İslam'da kurban diye bir ibadet vardır. Meşrudur. Yerine göre vacip olur. Sünnet olur. Mübah olabilir. Ama İslam'da kurban var. Bunun dışında tabi Ada kurbanları vardır, başka kurbanlar da vardır. Fakat günümüz, şu andaki konumuz kurban barımında kesilen kurbandır. Müdürken aldığım şey ibare, el-uduhiyyeti vacibetün indi ebi hanifeteh ebu Hanife, yani imam-ı azama göre kurban barımındaki kurbanı kesmek vaciptir. Vacip farzla sünnetin arası demektir. Farza yakındır, sünnetin mekrede de yakındır, ortasındadır. Peki buna neden farz denmiyor acaba? Hakkında kesin ayet-i kerim emir olmadığı için. Gerçi Kuran-ı Kerim'de venhar var, ile, nahre göğüs lebe anlamına geliyor. Develerde göğüsten kesildiği için yani deveni kurban kez anlamında gelebiliyor. Ama buna bazı müfsehirler namazı ellerle göze koy anlamında verebiliyorlar. Ayet-i kerimenin anlamı itiraf olunca bunun üzerine tabii farz olmuyor, vacip olmuş oluyor. Netice şu Kur'an bayramında kurban kesilmesi Ebu Hanife İmam-ı Azam'a göre vaciptir. İnde Hüma ve İnde Şafiiye İmam-ı Meyneh Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ve İmam-ı göre ise sünnetin müekkedetün kurban kesme kurban bayramında sünnetin müekkededir sünnettir, müekeze tekil edilmiş, yani kesinleşmiş, Peygamberimizin yaptığı, her zaman yaptığı, sünneti müekeledir. Kimlerin kurban kesmesi gerekir? İbare'yi mültekadan aldım. Allah küllü hürrün Müslümin. Hür olan Müslümana. Öncelikle bu birinci koşul budur. Müslüman olacak. Demek ki Müslüman olmayan, İslam inancı ile inanmayan bir kişi, ne kadar yüz tane koyun sığır kese de et olur, bir şey yaramaz, sevap alamaz. Öncelikle kişinin Müslüman olması ve hür olanlara, elhamdülillah günümüz tabi köle olmadığı için, bu konuyu bile geçelim. mukimin bir de mukim olanlara, kurban kesmesi, vacip oluyor, Ebu göre. mukim olanlara, mukim gerek kendi vatanı aslisinde, kendi yerleşim bölgesinde, evinde oturuyor, veya bir kişi, gittiği yerde, Kuran barem günleri içinde or gittiği yerde 15 gün ya daha fazla kalacaksa bu kişi bu kim sayılıyor. Demek ki bir kimse kendi memleketinde, ilinde, kasabasında, köyünde oturan kişi Kuran barem günlerinde kendi yurunda oturuyorsa ya da baramlık olarak gittiği bir yerde barem günleri dahil orada. En az on beş gün kalacaksa bu kişinin hüküm deniyor. İkinci şart da budur. Kurbanın vacip olması için. Bir insan kurban baram günlerinde, özellikle kurban kesmesinin son gününde, bir kişi seferi halde olursa, yani bulunduğu yerden en azı 90 km uzaklığa gitmekte ise kişi, ya da gittiği yerde, Gittiği yerde barem günlerinde birkaç gün kalacaksa bu kişi tabii sefiri halledir. Bunlar da kurban kesmesi ne kadar zengin de olsa vacip olmuyor. Bunun için bazıları mesela büyük şehirde oturanlar bazen işte anadoluya köyle gidiyorlar kurbanı orada keseyim diye. İstanbul'a mesela yerleşmiş kişi. Orasını asifata edilmiş. Onun yurdu orasıdır. Bu kişi işte annesinin, babasının yanında, işte eşi dostunun yanında, varamda gidip orada keseyim diye gittiği zamanlar orada birkaç gün kalacaksa o anda seferi oluyor. Ne kadar zengin de olsa ona kurban vacip olmuyor. Kesir kurban nafile oluyor. Ne demek Nafile. Yani üzerine vacip mecbur değil. Ama kesti olabilir. Tabi burada sevabı değişiyor ama. Vacinin sevabı başka. E, sünnetin i mekket olsa sünnetin sevabı başka. Nafilin sevabı tabi farklı oluyor burada. Bu işin en bunda iyisi vekil etmek. Mesela telefon bir kişiyi birini vekil eder. Parayı gönderir. Daha iyidir. Musir'in bir de tabi varlıklı olma, yani zengin olma Türkçe'mizde, e bu zengin tabi sınırı da var zengin deyince, yani zengin demek, muazzam bir milyarlar dolara sağmak değil tabi zengin demek, bir kimse fiyemile daha bir kişi kurban bayram günlerinde nisan miktarına 80-90 gram altın aşağı yukarı, bu Mevla'da bir paraya altına ya da kişide ihtiyacından fazla fazla eşyası evi varsa kişinin. Ki Zekatanlar girmiyorlar ama kurbanda bunlar giriyorlar nisaba. Mesela bir kişinin iki evi var. Birinde oturuyor. Diğerini ister kiraya versin ister vermesin. İki evi olan kişi İslam'da zengin sayılıyor bu kişi. Yine kişinin evinde kullanılmayan fazla eşyası olsa, lüks eşya olur. Allah, dürülmüş, şunlar, bunlar fazla olsa, e, çok lüks eşyası olsa kişinin, bunlar da hesaba katılır, bu kişi zengin sayılır. Kurban barem günlerinde, mesela bir kişi, evindeki eşyasının normal kendine göre, evi varsa bile oturacağı kadar kendi evi var. Ya da kişi kiracı, kendi ev olsun. Aldığı maaş da ki bayramdan önce e, yüksek maaş alıyorsa ya da eline başka bir para geçse, kişi eline geçse bayramdan önce 3-5 milyar eline para da geçse de bakalım bu kişi bunları harcasa bayram ya onu buna alsa bu kişiyi bayram günlerinde kurban kesimi günlerinde elde kalan para 80-90 gram altın değerinden daha düşük olursa, bu kişiye tabi kurban kesmesi vacip olmuyor. Ve şimdi Muhammed'in İmam Muhammed'e göre iki şart daha var bunların dışında. El-Aklu ve-Bulugu İmam az Ebu Halife'ye göre, Ebu Yusuf'e göre Çocuğun da malı varsa ki babası ölmüşse varis olmuş, olmuşsa çocuğun malı varsa çocuğun velisi onun adına çocuğun malından kurban kesmesi gerekir. İmam Azam Ebu Yusuf'a göre ikisine göre. Ama İmam Muhammed'e göre ki fetha buna göre verilmiştir. Gerekmiyor. Demek ki çocuğun malı da olsa yine bir kişiye akıllı olmasa haklı olmayan kişiye İslam'da namaz da farz olmuyor, Hac da farz olmuyor. Bu kişi ne kadar yaşlı da olsa, ne kadar sebet olsa bile, veraset yoluyla mal sahibi olsa bile bu kişi. Bu kişi demek ki kurban da kesmesi gerekmiyor. Bir hadisleri okuyacağım inşallah, Sahih Müslim'den Büre peygamberi şeriatı menkane lehü zebun yezbehuhu Bir Kimsenin kurban bayramında keseceği kurbanı olsa. Yani gerek bu kurbanı almış, acak parası olsa, niyeti olsa bir kişinin. Feza jille hilaluzilhicce. Zilhicce ayı girdi mi? Girdi mi? Feleyahuzenne <gülüyor> min <gülüyor> vela min asfari şeyen hatta yul tahiye bu kimse kurbanını kesinceye kadar tırnağını kesmesin ve saçından sakalından bedeninden başkilerinden bir kıl kapanmasını buyruğu yapıyor Allah'ın azizleri yani bu bir nevi hazekı muhrimlere benzeme anlamına geliyor nasıl ki hacda ihram giyen bir kişi o erkekse muhrim, hanımsa muhrime deniyor. Onlar ihram giyen kişiler, Kur'an bayramı birinci günü, e, kurban kesinceye kadar, ki temaltığı Kur'an yapıyorlarsa, onlar ihramdan çıkıncaya kadar daha doğrusu, e, tırnak kesemiyorlar, e, beden akıl kapamadıkları gibi. Demek ki bir kimsenin kurban kesme niyeti varsa, ya da kurbanı almışsa bu kişi zili çayı girince ki herhalde yarın bir olacak ilişkilerin yani Kur'an bayramına 10 gün kala. 10 gün kala bu kişi ne yapacak? İhramlı hacılara benzemek için tınarını kesmeyecek, tıraş olmayacak, bedene kıl koparmayacak. Yani bu farz sünnet değil ama bu müstahaptır. Üstahaptı. Yani yapması daha eftali, daha güzeldir. Ama yapamasa günah girmez. Önce bakalım inşallah hangi hayvanlar kurban olabilir? Tabi kurban insanın olmaz. Ancak işte şeytanlara tapanlar onlar Allah korusun şeytan adına emriyle kurban keserler. Bir Müslüman tabi bunu yapamaz tabi. Kurban hayvanları dört ayaklı eğil hayvanlar. İki ayaklı eğil hayvanlar da olabilir. Tavuk, ördek, hindi kaz gibi eğil olan edebesine bilir. Biri hindi Evde beslenen hindi ne kadar büyük olsa, bir koyun kadar olsa kurban edilemez, kesilemez. Tarihimen i mehru, haram mehrudur, mecusilere benzenmek için. Demek ki dört ayaklı ehil hayvanlar olabiliyor. Nedir bunlar da? Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Ancak bunlardı. Tekrarlıyorum. Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Bu hayvanlar ehil de olmasa bile yani bir mesela uzağa, dana kaçmış da vahşileşmiş bile olsa, olsa bile bu yakalandı mı yine bundan kurban olabilir. Buna karşı eti yenen vahşi hayvan mesela bir geyik ki dana kadar büyük olsa bir geyik bir geyik yavrusu tutulsa evcil yapılsa eğilleştirilse beslense yine bu kurban olamıyor. Yani eti yenen vahşi hayvanlar gerek avlana tutulsun ya da evde evcilleştirilse eğilleştirilse bile ona kurban olamıyorlar. Ancak Koyun, keşi, sığırmanda deveden kurban olabiliyor. E bunların bir yaşı, haddi var mı? Acaba Sınırlama Var tabi. İslam'da her şeyde bir hikmet. Yani altında çok özellikler var. Mesela bakınız, günümüzde Süt kuzusu diye. Zavallı hayvanları. Yani hayvanla daha güneş görmeden, dışarı çıkmadan, otta çıkmadan, hayvan otlamadan, koşup oynamadan hayvanları kesiyorlar. Süt kuzusu diye. Yine doğan bir yavru kuzucuk. Anne sütünü hemen yavrucuk. Ahırda kapalı yerde. Geldi bunlara karantılı besiyorlar. Beş tutması için İslam buna izin vermiyor. İslam ne koyun buna? Sını koymuş. Koyun ve kişi bir yaşını dolduracak. Koyun ve kişi yaşını dolduracak. Ancak koyunda bir kuralı var. Yani kuruklu bir koyun 6 ayına doldurulmuş yedinci ayına girmiş bir koyun bir yaşındakiler kadar güzel iri beslenmişse o da olabiliyor. Olabiliyor. Demek ki bu hayvan güzel beslenmiş, dünya hayatında yaşamış, iyice e, bunda çare çıkmış, merayet çıkmış, atlamış, zıplamış. O da dünyada bir bir almış hayvan. O da bir süt kuzusu. Ki 15 günlük, 20 gün süt kuzusu e, dünyaya gelmiş hayvan daha dünyada bir şey alamamış daha dünyada. O hayvana yazık oluyor tabi. Demek ki koyun en eftali bir yaşını doldurmuş olması. Ancak bir kurultu koyun yani yapılı bir koyun 6 ayının doldurulmuş yerinden geçen gün almışsa ve arkadan bakıldığı zaman da bir yaşındaki kadar ki görünüyorsa bundan kurban olabiliyor. Kişiye gelince kişine ne kadar yeri yapılı da olsa bir kişi, bir yaşını doldurmadan kurban olamayacak keşi. Koyun ayrı. Sığır, yani dana, işte bunlara gelince, inek dediğim bunlara, bunlarda iki yaşının doldurması gerekiyor bunların da. Manda da bu sınıfa geliyor. Yani Manda da şeran, inek hükmüne olmuş oluyor hukuk kuralında. Bunların da İki yaşını doldurmuş olmaları üçünü yıldan gün almaları gerekiyor bunların da. İki yaşını doldurmayan hayvan da kurban olmuyor bunlarda da. Yani süt buzağısı işte küçük buzağısı şunlar bunlarda demek ki yenmesi makbul değildir. Hem bu hayvan bir kıyımdır hayvanlarda bu. Mesela iki yaşındaki bir hayvan kesin zamanlar Tabi ondan kaç et çıkıyor. Yani kurban dışında bile mezbahat günlük kesimlerde bile. E, süt kurucusu kesilir zamanlar tabi sayı olarak fazla kesilmesi gerekiyor. Tüketim oluyor. Aşırı tüketim oluyor. Ziyan oluyor aslında. Deveye gelince devenin de beş yıl gerekiyor deveninde Bir de bu hayvanların tabi sağlam olması gerekiyor. Nedenine gelince, kurban her ne kadar kesen kişi, bunu kendi yiyebiliyorsa da, evinde çoluşunu yedirebiliyorsa da, aslında bu, Allah için kesilen bir kurbandır. Allah'a kesilen demek, Allah-u Teala'ya yani hibe edilen, hediye edilen, demek, anlamına geliyor. Bir kimse, sevdiği bir yakın arkadaşına ki ama gerçekten sevdiği arkadaşına yine bir kimse e, sevdiği, saydığı bir üst tabakadan bir kişiye hediye götürdüğü zamanlar bu hediyene biraz e, düz olması gerekir. Mesela bir kimse bir fakire kullanılmış gömleği hediye edebilir fakire. Bir kese bir fakire eski ayakkabı hediye edebilir. Sadaka verebilir. Ama hediye gelince e, buruşu bir gömlek tabi hediye edilemez. Mutlaka yeni olması gerekir. Paket olması gerekir. böyle gerekebilir. Demek ki kurban Allah-u İlcal'ü sağlam olması gerekir. Önce gözden başlayalım. Bir hayvanın bir gözünün tamamı körse ya da yüzde elliden fazlası görmüyorsa hayvanın. Yani hayvan çok az görebiliyorsa, hayvanın yüzde elliden fazla görülmesi gücü azsa, tabii bu gözü görmüyorsa bu hayvan da yani kör deniliyor, bu kurban olmuyor. Sonra hayvan tabi karşını gözüne bakar. Sonra hayvan yürütür hayvanını. Nedir de yürüme amaçta hayvanın ayağına bakılır. Hayvan bir ayağını hiç yere basamıyorsa tamamı hayvan topalsa kuba olmaz böyle. Ancak hayvan ayağı incinmiş şu olabilir de hayvan ayağını yere basıyor ama biraz zorlansa da ama hayvan normal yürüyebiliyorsa. Bu da yine kurban olabiliyor. Hayvan çok aşırı zayıf olsa yani keminde ilyadı kalmamış deniyor buna daha doğrusu Türkçe bir tabirle bir deri kemik haline dönmüşse hayvan çok zayıfsa bu da kurban olmaz. Ama hayvanda bir cilt hastalığı olsa yani uyuz gibi mesela hayvan besliyse bu olur bu. Kurban olur bu. Yani hayvanın aşırı zayıf olmaması gerekiyor. Dişleri hayvanın dişleri. Hayvanın dişlerinin çoğu dökülmüş düşmüşse hayvan dişleri. Artık hayvan yemini kendi rahatça yiyemiyor. Zorlanıyor hayvan. Ancak işte lahba böyle yumuşak şeyi yiyebiliyorsa bu da kurban olmaz. Hayvanın kulağı. Kuru kisik olsa, az bir şey yarık olsa zarar etmez. Ama üçte birinden fazlası kesik olursa, kisik olursa bu da kurban olmaz. Bazı fukalar yarı demişler. Ve burada ihtiyaten yani tedbir olarak demek ki hiç olmazsa hayvanın kulağının, memesinin de hatta da üçte ikisinin savunması, olmaz, hiç olmazsa şart gereken, yani. hiç olması en azından. Bir hayvan doğuştan hiç boynuzu yok, boynuz yoksa, bu hayvan kurban olur. Yani hayvan doğuştan boynuzsuz olarak doğarsa, bunda bir sakınca yok, kurban olur. Ancak boynuzlu bir hayvan sonradan boynuzu kırılırsa, Kırılan boynuz da uçtan uçtan yerden kırılırsa yine zarar vermez. Ancak kırılan boynuz kökünden kırılırsa beyne zarar verirse bu hayamanda kurban olmaz. kurban Kimlerin daha doğrusu ortaklık mesleğine girelim da inşallah. Koyun bir kişi ancak bir kişi kesebilir. Mesela iki arkadaş durumlar iyi değil. Merak ediyorlar da ne diyorlar? İkimiz ortak diyorlar birleşelim de bir kurban, alalım, kurban keselim. Olmaz, mıdır? Olmaz mı? Olmaz bu. Yani iki, üç, beş toplanıp da para toplamıp da bir koyun asılar, kişi asılar, bunu keşseler kurban diye olmaz. Ancak koyun, kişi, bir kişi adına olur. Bunun adına olur. E şöyle bir şey olabilir. Mesela bir kişi hibeder paralarını ile bu yapma işi yola kişiler, bir kişiye vekildiyle ama. Şimdi vekilde ortak oluyor yine. Vekil olmaz. Hibeder. Ama hiç koyun kurban kestiği değil, şat koşmaksızın ama. Bir kişi almenden işte şu kadar para, benden şu kadar para verirler. Tabi da yapılması daha iyi yani. Daha iyi yapılması bunların da. Yani yapılmaması daha iyi bunların da. Şimdi gelelim inşallah büyük baş hayvanlara yani inek manda deveye gelelim. Gerçi bizim yöremizde tabi deve yok ama ama dünyanın tabii çok yerinde halen deve var. Elhamdülillah devere kesiliyor yine yani develerde. Ve deviyet yemekte de iyidir. Sünnettir deviyet. Şifadır deviyet. Devenin süzü şifadır, de şifadır. Deviyeti şifadır aslında. İki yaşını dolduran inek ve manda. Beş yaşını dolduran deve. Bunu dilerse bir kişi kendi başına kesebilir kurban olarak dilerse. Dilerse iki, üç, dört, beş, altı, yedi kişiye kadar ortakta kesebilirler. Yani bunda tek çift bir şey yoktur. Yine halk arasından bir aslı olmayan bir şey var. İlk kurban kesen kişinin işte kendi başına koyun kesmesi diye Böyle bir şart yoktur İslam'da. Bu şart yoktur İslam'da. Demek ki... iki yaşını dolduran bir inek... Manda... Beş yaşını dolduran bir deveyim, Bir kişi tek da Allah için kurban kesebilir... Dilelerse... Ortaklaşa. Ortaklardaki kişinin eşi olabilir... Çoluk çocuğu olabilir... Anne babası olabilir... olabilir, Arkadaşı olabilir tabi... Kim olsa olabilir... Demek ki ortak kaşa da 7 kişiye kadar kesilebilir. Ve sayının tek olması, çift olması da önemli değil, fark etmez. 8 olmaz ama. 8 olmaz. Yalnız ortaklaşa hayvan kesmede bazı ince özellikler var. Nedir onlar? Birincisi ortakların her birinin gerçekten Müslüman olmaları şart. Yani İslam inancına göre Allah'tan başka ilah yok. İslam dışı, İslam karşıtı, başka ideolojileri benimsemeyen, onlara yani İslam'ı çağ dışı görmeyen, İslam'a inanan, Hakk'ın İslamları diyen ve elhamdülillah inanan kişiler. Yani ortakların öncelikle bu vasıfta olmaları şarttır. Altılara Müslüman, her bir gerçek Müslüman inançları tam İslam doğrultusunda İslam'ın sabıka'na kaçırmışlar de arkadaş tanıdıkları var ama biliyorlar ki onun İslam dışı görüşleri var. İslam karşıtı inançları, görüşleri var. O da ben neseye gireyim diyor. Bunu alırlarsa altı kişi halis Müslüman olduğu halde ama birinin inancı İslam'a uygun değilse hepsinin eti boşa gider. Kurban olmaz yani. Kurban olmaz. Bunun için ortaklaşa hayvan kesil zamanlar ortaklıktan bu özelliğin titizlik araması gerekir. Kişi yakalanan tanrı kişiyle ortalık araması gerekir. İkincisi her bir niyeti Allah için kurulması gerekiyor. Mesela işlem birisinin böyle kurbanla ilgisi fal aslında. Ama bakıyor ki daha hesaplı oluyor bu şekilde et almaktansa, bu eti işte dondurucuya koyarım diyor, ...kıydırırım diyor, suyu yaparım diyor, şunu bunu yaparım diyor. Bu zaman ete para vermem diyor. Yani eğer ortakların birinin niyeti et ise amacı bu ise biliniyorsa yine ortakların hiçbir kurbanı olmaz. Demek ki ortaklık iş zamanlar ortakın her bir önce İslam inancı doğrultusunda inançlanması şart. İkincisi her bir niyeti Allah için kurban kesmek olacak. Üçüncüsü hayvanı almadan önce ortakların bir araya gelmesi gerekiyor. Kaç kişi ise beş kişi kimse araya gelecekler, konuşacaklar. İsterse her beraber hayvanı alırlar. İsterse birine vekil ederler. Onu aldığına fark etmez. Ama hayvan alınmadan önce ortak bir araya gelmesi bu da gerekiyor. Üç kişi bir hayvanı aldılar, ortak aldılar. Sonradan biri çıkıyor, ben de ortak gireyim buna diyor. Bu biraz sakıncalı oluyor. En azından mekruh oluyor. Yani en azından mekruh oluyor. Mekruh, keri. keri Çirki anlamına geliyor. Bu İslam uygunu o pek olmuyor. Yani hiç olmaz denmiyor buna. Olmaz denmiyor buna. Demek ki üç kişi, beş kişi, dört kişi. Hatta tek başına bir kişi bile. Kendi adına niyeti. Kendi adına bir hayvan almış, büyük hayvan almış. Sonradan işte ben ortak olayım. Ben ortak olayım derlerse, araya girerlerse bu en azından mekruh oluyor. Bazı fukuhalara, fukuhalara göre ise Orta kış hayvan alındı. Buna sonradan tekrar bir alınırsa bunlar bir nevi kendi kurbanlarını hissini satmış oluyorlar. Alman parayı sadaka vermeleri gerekir buyuruyorlar. Böylece. Böyle buyuruyorlar. Özellikse, özellikle üzerine kurban vacip olmayan bir fakir de varsa bu işte. Kurban hesabına malı değil. Üzerine kurban mecbu değil, vacip değil. Ama işinden, tırına ayırmış kişi de para bitirmiş, o da bir ortak olmuş. Böyle bir kişi oraya girince, zaten bir nevi adak hükmede girebiliyor. Bu kesinlikle buna ortadan katılmaz. Demek ki buna dikkat edelim inşallah. Ortaklaşa kesici zamanlar ortakların araları, arayı bulmaları Önce birleşmeleri, almaları gerekiyor. Su araya birini almamaları daha iyi. Yani hiç olmaz denmiyor. Kesin olmaz denmiyor buna. Olması daha iyi yani. Vekroluyun ağzından. Kurbanın kesimi ne zaman başlar? İslam'da her ibadetin bir tabi başlangıcı vardır. Yani İptida intihar deniyor buna. Başlangıcı ve sonucu. Bu bir vakti vardır. Nedir bu? Kurban bayram sabahı. Kurban bayram sabahı. imsak vakti çıktı mı kurbanını kesmen vakti başlamış oluyor. Demek ki kurban bayram sabahı. Kurban bayramı sabahı o sabah daha güneş doğmadan güneş doğmadan imsak vakti ki buna tulu fecir, fecin doğuşu e, tanrı ağrıması gibi isimler verilir. Fakat anlaşılmak kolay olsun diye imsak vakti diyorum. Kurban bayramı sabahı imsak vakti çıktı mı kurbanın kesilme vakti başlar. Ancak Baranamızı kılınan yerlerde baranamızı kılman önce kurban kesilemez. Hatta bir kimse baranamızı kılınan bir yerde yani şehirde bir toplumsal oturuyan bir yerde bir kişi baranamızı kılınmadan önce kurban keserse tekrar iadesi gerekiyor bile gerekiyor bile. Ancak yine Kuru, bayram namazı kılmayan yere oturan kişi, mesela yazın bayram geli zamanlarda kişi bir yere kamp kurmuş bir şey yapmıştır, bulunduğu yerde kata uzak bir yerde yerde de kişi oturuyor, oturuyorlar. Demek ki bayram namazı kılmayan yerlerde imza vakti mı Kur'an kesilebiliyor. Ancak namaz bayram namazı kılan yerlerde önce namazı kılınacak. Ondan sonra kurbanların kesimi vakti başlamış oluyor. Ve en eftali en iyisi de kurbanı barın ilk güne kesmek tabi daha eftali daha güzel ama ama başlıyor burada. Tabi günüm kendisi kesemiyor. Bir kesiciye genelde kasaplara kişi tabi burada bağımlı oluyor kişi. Ondan da yoğun işleri oluyor. Bir koyuyorlar, sıraya koyuyorlar, yetişemiyorlar. Ama fark etmez, daha fark etmez. Demek ki, özellikle kişi kendi kesebilirse, ki bu daha da eftal aslında. Daha eftaldir. Çünkü Peygamberimiz Ali Sam insanların en merhamsiz olduğu halde, kuma el keser elini keserdi. Bu yapma, çalışma gerekiyor. Sonra, birinci günü olmadığı, İkinci günü de yine kurban kesimi aynen devam eder vaktidir. Üçüncü günü de yani kurban bayramının üçüncü günü de güneş batıncaya kadar yine kurban kesimi devam eder. Kurban bayramının üçüncü günü güneş battı yani akşam ezanın vakti girdikten sonra Artık kurban kesimi bitmiştir artık. Hadi çıkmıştır. Sonra keşte ne olur? Et olur. Kurban olmaz. Kurban olmaz. Hayvan almış ama yetiştiremedi, kesemedi. Bir şey olduysa ne yapacak? O hayvanı dilerse salak olarak verecek artık. Dilerse o hayvan derini sadaka olarak verecek olmazsa. Bu Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre ise Kurban Bayramı'nın 4. günü de Güneş batıncaya kadar kurban kendilerine edebiliyor. Demek ki Hanediye mezhebine bağlı olan kişiler ne yapacaklar? Kurbanlarını bayramın 3. günü akşam önce bitirme çalışacaklar. Şafii mezhebine bağlı olan din kardeşlerimiz yapacaklar? Onlar tabi daha ehtiyonlar için de önce kesmeleri ama kesememişlerse onlar 4. günde Geybatmayacak kubanlarını kesebilirler. Hayvanın kesimi ve kesici. Kesen kişi nasıl olması gerekiyor? Öncelikle Kesici yeri alalım inşallah. Hayvanı kimler kesebilir? Bu tabi bir kurbandır, ibadettir. Hatta kurban olmasa bile, yani diğer zaman kesilen hayvanlar bile ki tavuk bile buna dahildir. Müslüman olmayan, el kitap olmayan bir müşrik kutperes. İnanıcı sapkınacı olan kişiler, bunlara kestiği hayvan gelmez. Yani İslam'a inanmayan, Kuran'a karşı olan bir kişi, ne kadar Bestvini anda dese bile, diliyle bir tavuk bile kese, onun kesi tavukta murdardır, leştir gelmez, hayvan gelmez. E, tam böyle olunca, Kuran olunca da özen göstermesi gerekir. Kurban keçek olan kişinin Müslüman olması gerekiyor. Bir kesici, bir kesici, belki hayvan kesimede uzmanlaşmış olabilir. Yani pratik olarak güzel kesmesi bilebilir. Olabilir. Ama bir bakma gerekiyor. Ne bilelim efendim? İşte bilebiliyorsak, biliyorsak bile kadar mesela bir kişi haş Allah'ı seven kişiler var mesela e, din'e seven kişi, imana seven kişi, e, kitabına diye Koran seven kişi bunlar Müslüman değil kardeşlerim bunlar bunlar da mürted değil mürted bunlar böyle, Allah korusun bu işin e, aşç kesiciyi tanımamız da gerekiyor çevremizden. ...soruşmamıza gerekiyor. Adam her akşam alkol alıyor. Duyuyoruz, haşa, kitabını seviyor, dinle seviyor, Peygamber'e seviyor, Kabe'yi seviyor adam. Bu adam, Müslüman değil bu adam. Böyle bir kişi ölse, onun canısı yıkanılmaz, kefenlenmez, namazı kılınmaz o kişinin. Adam. Onun kisliği yenmez ona bir Müslüman kadın helal olmaz. Yani nikahında bir Müslüman kadın varsa nikah dışarıdaki kişinin dışarı böyle. Tabi bunları uyarmamız gerekiyor öncelikle. Demek ki hayvana keşek olan kişinin Müslüman olması gerekiyor. Bunun için her ne kadar bir kişi hayvanı kesmesine fazla beceremiyorsa hiç olmasa bari kişi bu bıçak kendisi atsa bir bunu kişi bilebilse, usulü bilebilse, sonra versin kesici, O parçalılır etmez. Yani hayvanın yüzülmesi, parçalılması kim olsa olsun fark etti hava. Bütün bir hayvanın kesiminde mesele. Hayvan nasıl kesilecek? Önce bıçağın keskin olması ev kardeşlerim. Buna çok ama çok özen gösterilmesi gerekiyor. Bıçağın kesin olması. Bıçağı da hayvanın yanında bilememek gerekir. Bir gün peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti'ye giderken bir yere baktı, kuma değil, normal diğer bir zamanda biri devesi ayağına bağlamış, kesecek. Devenin önünde bıçağını biliyor. Peygamberimiz koştu. Merhamet Resulullah. Koştu. Ne yapıyorsun? Sen hayvanı iki defa öldürüyorsun buyurdu. Yani hayvan da önünde bıçağı kes bilenlerini gördün mü? Hayvan da bu duygu var Duygu var mı? Hayvan da Hayvan biliyor anlıyor. Hayvan Hayvana bu duygu var böylece. Bu için hayvanların önünde bıçağa bilenme gerekiyor. Ve hayvanlara bıçağı göstermeme gerekiyor ben önünde takmış o muşambalara da bıçakları uzun muşambalara dolmuş şey atmış da kanlı şeylerle bunu yapmamak da gerekirse kardeşlerim. bu da bir azalttık bence. Hatta bir hayvanın yanında bir hayvana kesmek de gerekir. Yani burada bir kesiliyorsa iki üç tane hayvan sırada varsa bile öbürüne ayrı bir koyma gerekiyor. Onlar bunu görmesinler. Hayvanda bu sezgi vardır. Hayvanda bunlar, sezer hayvanlar bunu. Sonra bir çukur kazılır. Tabii özel kesim yerleri ayrı. Onun özene bulunan bir tuvar teferru Bir Önce bir çukur kazılır. Hayvan kesilir yere getirilir. Bu haline getirirken de itip kalkmadan yani çok o zaman acele etmemeden bu ibadetir şimdi bu. Bu hayvan kesimiyle uğraşılan zamanda geçen vakitte bu ibadete giriyor bu da. Hayvanı ürkütmeden bazı çok barışılar tut, bağırışlılar, bağır, gürültü hayvan bunu seziyor. Hayvanı hoş sıvazlayarak tabi hayvan ürker. Hayvan bunu sezer. Hayvanda bu duygu vardır. Hayvanı yavaş yavaş artık çiğ getirmeli kesize yere. Hayvan mümkün hayvanın gözüne bağlamak da daha güzeldir. Etilbe hayvanın gözü bağlayıp sonra tabii koyunun üç ayağı bağlanır. Koyunun tek ayağı bırakılır tepinmesi için. Hayvan can çekişirken ayağını tepilirse biraz rahat hayvan. Ama tabii büyük hayvanlar dört ayağa bağlanır. Çünkü bir dana nesi inek, bir manda eğer dört bir aya bırakılırsa ayağına vurdu mu kişi orada öldürür bilemire. Öyle. Bunun için büyük hayvanların dört ayağa bağlanır. Koyun için 3 ayağa bağlanır. Hayvan yüzü kıbleye karşı gelmek üzere sol yana yatırılır. Hayvan sol yana yatırılır. Neden? Çünkü keçinin eli sağ kesmesi için. Hayvan sağ yatırılırsa ve kesimin onun sol ekpesi gerekir. Ters gelir kesiciye. Bunun için hayvanın yüzü kübleye getirilir. Hayvan sol tarafa yatırılır hayvan. Yatırılır. Ve kesmeden evvel bilenler En'an suresinde bir ayet-i kerime var. İki ayet-i kerime daha doğrusu. Onu okumaları. Tabii kesici değil de kurban sahibi Bilen biri okuması. Ayet-i Kerime En'am suresi En'am suresi Kurya-i baş başsurelerinden. Kuran i ilk suresi Fatiha'dır. Sonra Bakara suresi geliyor. Ali-i İmran suresi geliyor. Nisa suresi Maide suresi Ondan sonra En'am suresi gelir. İnşallah i̇şte bunlar da tek tek saymamın amacın şu yani konu biz bilelim sevgili kardeşlerim. Kitabımızı bilelim. Ona yabancı olmayın kitabımıza karşı. Ayet 162-163'te. Ayeti okuyayım inşallah işte, tebariyken. i̇sm Rahim. Kul inne salati ve nusuki. Anlamı da vereyim inşallah. Burada kul söyle. Allah emrediyor burada. Söyle. Söyle. İnne salati rüsiki benim muhakkak ki namazım, ibadetlerim, vardır kurbanım. Vemahyai ve memati hayatım ölümüm lillahi rabbil alemi Allah eşendir. Öyle Allah ki Allah rabbil alemindir. La şerike leh Allah'ın şerik yoktur. Orta dengi yoktur. O birdir. Ve bizzalike ümirtü işte ben bu şekilde emir olundu. Ve ne? Evvel müslüm. Ben ilk Müslümanlardan ehlhamda diye bu okunur. Bundan sonra e, tekbir getirilir. Ama bu tekbiri pek bağırmama gerekiyor. Üfesinde Allahu Ekber, Allahu Ekber diye getirilir. Kurban bu da saat ve iyidir yani böyle. Zorun değil ama. Zorun değildir. Burada esas zorunlu olanı şart olanı besmeğe çekmek burada. Yani, yani bu konu dağıtmanı burada. Hayvanı kim kesecek ise onun sonsuzu şu olacak. Bismillahi Allah'a ekber olacak sonsuzu. Kim onu kesecekse hayvan yatırıldı şükürün kenarına Kişi tabi hayvanın başını sol yere tuttu. Bıçak aldı eline, hayvanı kesecek. Keseceğinin son sözü bu olacak. Mesela işte şunu ver, tut, bir şey konuştu. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ama arı bir şey konuştu. Olmadı, son sözü olmadı. Son sözü kesmeyince Bismillahirrahmanirrahim Allah'a emanet olacağız. Bıçağı çekecek. Büyük hayvanda yardımcılar da ki tonlarında onun söylemesi gerekiyor. Hayvana kime dokunuyorsa yardımcıların da onların da Bismillahirrahmanirrahim demesi gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim Allah'a berder der hayvanı kesecek. Genellikle kasabda küçük bıçaklar dik keserler. İslam'da büyük bıçak daha eftaldir. Bıçakın kesin olması büyük bıçak olma eftaldir. Bu kesimdeki usul, kural hatta şart şudur. hayamada dört damar denir. aslında dörtü damar değildir de Aras'ta bir tebliğ babı vardır. Mesela der ki bize Ali'ler geldi. İşte Hasanlar bize geldi der. hiç Hasan değildir. Fakat biri önemli olduğu için bu anılır. Şimdi burada bu tağlı babı yönünden dört damar deniyor. Biri nefes borusu önde. Arkada yemek borusu 2. İki. i̇ki de iki yana damar var. Şahkaldı damar vardı. Bu dördünün kesilmesi gerekiyor. İlk kesişte biçimce Allahu ekber der, bıçağı vurur. Biraz daha bak gerildi mi daha koluyor olur. Yine koyun olsun. Orada kılların hafif verildi, topların kıllarında kıllarda engel olmasın diye bıçak kaymasın diye kılan toplar hafif gerilir, bıçak sahilde kuvveti çeker, kesim çeker. Bu dört damarın kesilmesi, nefes borusu, yemek borusu, iki de kan damarı, şah damarı, kan damarlar. Dört kesildi mi bunlar? Bak hele mi bunlar? Görünür. İki damardan, katkadan kan fırlar. Nefes borsası, ne yeme borsası görünür. Ona görünür. Kesildi mi? Biraz da beklemek iyidir. Oranda. Hemen hayvanın başını kesmek lazım. Orada. Kan boşansın. Kan boşansın. Hayvan tabi o anda hayvan biraz acı çeker. Hayvan biraz acı çeker anda. Fakat tepini şu yapar. Devletime gerekiyor. Biraz kan boşanır. Ancak artık ölüm gerçekleştirden sonra hayal başlamadan kesilir, koparılır ve yüzme işine ondan sonra başlanması gerekir. Hakkı gerekir. Sağlam bir hayvan, alman kurbanlık hayvanı sağlandı. Yani gözlü ayar tarafı sağlandı. Ama kesme esnasında da hayvan. Hayvan yatırıldı, tekrar kalktı, şu oldu, bu oldu, zorla yere devrildi. Hatta hayvan ayağı kırıldı bile anda. Sakatlandı hayvan. Bu zarar vermez bu. Zarar vermez. Yani kesme anındaki bir sakatlanma hayvanın kurban olmasına zarar vermez. Ancak alınan bir kurbanlık hayvan oyun olsun, inek sığır olsun. Alman Kur'an'ı bir hayvan, kurban gününden önce sakatlanırsa, eğer kişi zenginse, yani üzerine vacip olan kişiyse, bunu satıp, yine başta alması gerekir o kişiye. Demek ki, alman kurbanlı bir hayvan, kurban gününden, günlerinden önce, Hayvan sakatlandı ayağa. Bir şey oldu hayvana, sakatlandı hayvan. Gözü çıktı, ayağı kırılı bir şey oldu. Bu kurban sahibik sahipleri ortaklamada e, zengin kişi ise bunların bu hayvanın dışında başka almaları gerekiyor bunlara. Eğer fakir kişinin hayvanı sakatlandı mesela kişiye kurban vacip değil merak etmiş, yine keseceğim demiş. Bu aldı. Fakirin aldığı kurban yani kişiye ben bu kurban keseceğim de ağzından çıkarmışsa böyle almışsa bu bir nevi adak yerine geçebiliyor. Adak yerine geçebiliyor. Bunun için fakirin aldığı bir koyun mesela. Koyun hayvan ne kadar sakatlansa da, ayağı kırılsa, gözü çıksa da, sakat da olsa yine onu kesecek o. Ona onun kesmesi vacip olur üzerine. Önce vacip değildi ama nafile ibadete başlanınca onun tanınması vacip oluyor, vacip oluyor. Hatta ben şahsen önermem. Yani bir kişi üzerine kurban vacipi değilse, e, kurban baren günleri içeri, üç gün içerisinde öyle kurban nisabi parçası kişinin fazla. Her kişi normal, kişi geçiniyor kişiyle ben merak ettim diye Önermem. Çünkü pek çok fukuhalara göre üzerine kurban vacip olmayan bir kişi. Yani buna şeram fakir deniyor bu kişiye. İyi olsa bile az bir gelir maaşı olsa bile ancak gidiyorsa kendisine para biriktiremiyorsa buna kişiye fakir hükmüne giriyor. Bu kişiye ben kurban önermem. Neden? Çünkü fukuhaların pek çoğuna göre Fakirin kurban niyetiyle aldığı hayvan odakene geçiyor. Odakene geçince ne oluyor? Etini kendi yemiyor. İşine yediremiyor. Çok şuna yediremiyor. Anne babasını yediremiyor. Torunlarına yediremiyor ve zengine hediye edemiyor bunu. Ancak fakirimize gerekiyor bunu. Tamamını derisini vermesi gerekiyor. Bu için yani fakir olan kişinin şahsen illa kurban keseceğim diye yani kendini zorlamasın zorlamasın Ama yok amacı evinde et bol olsun diyorsa o zaten yiyemeyecek bile yani fukuanın çoğuna göre çoğunun görüşüne göre kurban keseceğim diye bu niyetle alırsa bizden vacip değilken adakine geçebiliyor bu yalnız diğer üç mezhepte şahı ı dahil bir kişinin aldığı kurbanlık hayvanı kişine kadar zengin de olsa kurban günde önce sakatlansa da onu kesebiliyor. Diğer üç mezhebe göre. Şah bir dahi bunu, kesebiliyor bunu. Bir de ortaklaşa hayvan kesili zamanlar etinin bölünmesi taksim meselesi bu da bir İnce bir mesele burada var. Çok muhtemelen sevgili dinleyicilerim, kardeşlerim. İnsanlar genelde günümüzde uğraşmak istemiyorlar. Camiye giderken her kişi siyah aldığı gibi hacıya giden kişi her siyah aldığı gibi bir kimse kurban almaya giderken de, kurbanı getirirken de, kurbanı yemin suyu verirken de, bakarken de, bunların her birinin hesabı ayrılığı var. Mesela bir kişi, kurbanını Kur'an barem bir, birinci günü aldı, hemen aldı. Öbür üç gün önce aldı, baktı biraz. Onun hesabı daha fazla oldu. Öbür 15 gün önce baktı, kurbanına baktı. Yani kurban diye baktı. İkincisi vacip, kişi bakmasının sevabı ayrı var. Yani kurbanına bir su verme, onu sulama, onu yemleme, onu hafif varsa bahseden bir hafif gezdirme, otlatma filan, üzerini bir tarama ama temizleme. Nedir bunlar? Hep ayrı bir sevabı vardır. Böyle. Yani bu meselede genellikle biraz kaçınıyoruz böyle. Bir uğraşmak istemiyoruz. Bir angarya boş gibi geliyor bizlere. Boş değil arkadaşlar. Bir kişinin aldığı kurbanlık Süt içse ne yapacak? Sütün içemez kendisi tabii. Bunu sağlamaması dahidir. Ama et sütünü sağmayınca hayvanın sağlanması, hayvanı zorluyor hayvanı, sütünü sağlaması gerekiyorsa, sütünü sağar, ona fakir ettiği hediye eder o sütün ağabey. Yine hayvanın koyun mesela ne kadar yünlü, kıllı da olsa kurbanı kesmeyince onu kırkır kırkır yapamaz kır, anlar. Yani kurban niyetini aldıktan sonra bir koyunu onun yüğünü kesip alamaz. Kurban kesmen önce alamaz bunları. Şimdi bir önemli olan burada etin taksim edilmesi meselesi. Üç kişi, beş, altı kişi ortak hayvan kestiler. Elhamdülillah, hepsi Müslüman, İslam'a inanan Allah'a bir bilen kişiler bunlar. Hepsi niyetli kurbandır. İnşallah paraları helaldir inşallah. Tepsinin der. Şimdi ne gerekiyor hayvan kesildikten sonra etin ortak sayısına göre önce bir taksimi belirmesi gerekiyor. Beş kişi, altı kişi, dört kişi ne Kaç kişi o orta et bölünür bölünerek et bana. Eti, kemiği şöyle eşit şekilde bu başta bölünür. Sonra bunlar tartılması gerekiyor bunların. Teracı kantarlı tartacak bunlar. Tartacak bunlar. Hangisi iki ile fazla alınır? Buna ilave edilir. Ona ilave edilir. Etler eşit. Ona getirilir. Orta sayısına göre. Sonra bunlara bir numara verilir. Yani sıra numarası. Bir, iki, üç, beşte numara verilir. O sonra küçük kağıtlara numaralar yazılır. Bir, iki yazılır. Bunlar bükülür. kura şekiller. Çekti beş numara, tam beş numara şu, bu senin. Üç numara şu senin, iki numara bir numara senin. Bu şekilde olacak. E böyle olacak. Evet biz işte böyle incelemeyiz. İşte karışımdır, yabancı değildir. Arkadaşın samimidir de, şimdi aramıyoruz birbirimizden olmuyor bunlar hâdemler. Ortak mal, ortak malda taksim mümkün olan ortak mallarda. Mesela bir bir ortak kişiler, o ayrı konu böyle. Ama taksim mümkün olan, da olsun yani kuran şartları bu böyle. Başka bir mal olsun, bir mal ortak olan bir malda, ortaklara bu malı bölüşmeden taksim eder önce her kendi payı belli olmadan önce bunu ne kendine bundan bir şey alıp yiyebilirler ya bunu hediye edebilirler başkasına edebilirler. Ya da aralarında helallaşabilirler. Önce kişinin payı belli olacak. O kişi payını bilecek. Alacak. Dilerse bunu hediye edebilir. kilo azalabilir. Ne yapabilir? Demek ki ortaklaşa malda, mesela bu çok ihmal eden bir konu bu beş ortaklar hayvan kesiliyor bir fakir geldi mesela e, yeri fakiri tanıyor komşudur yakındır tanıyor fakir olduğunu biliyor da işte kesiyorum vereyim burada Hepimiz olsun sevabı olmaz olamaz olamaz verilemez bu bu verilemez bu önce ortaklaşmalı da Taksi mümkün ortaklaşan malda önce takşip olanacak. Ortak sayısına göre. Beş ortak mı? Beşe bölünecek. Tartılacak. Numaralanacak. Kura çekilecek. Şu beşinci senin. Üçünün senin. Şu senin bu benim. Biri der ki efendim kardeşim senin çok yüzün kalabalık. Eti çok seviyorsun, yiyorsunuz. Yani bir anıma bir benim var der mesela Bir eti fazla sevmiyoruz der Hepsi almayacağım olma yüzden al bir şey alıyor gider bırakır ona bırakabilir ama mutlaka öncelikle taksimi şarttır böyle olması ne olur cibaya faize giriyor bakın harama giriyor bakın harama giriyor bu Allah korusun bunun için üşyen imal etmemeli bu İslam'ın bu kuralı uygularken bilelim ki bu da bir ibadettir. Hele bir ribadan, haramdan kaşımak nedir? Bir Fars cevabı vardır bunda. Üstlememeli mi inşallah nasip olsa. Ancak orta kesilen bir hayvan, bir hane halkı beraber kişi olarız Bir evde oturan ev halkı. Işte hanım anım, kocası olur kayın ve pek olabilir. Şunlar bunlar olabilirler. Bir ev halkı ki kazanları bir ortak iyi bir şey olar bunlar. Bunlar bir ayran kestiler. Tamam. Bunda hanımı da ortaktır, kendi ortaktır. İşte kızını ortak etmiştir. hatta faşını ortak edebilir. Ölü babası ortak edebilir. Sağ olsun, ölmüş olsun edebilir. Bir hane halkı kesince, kazan bir olunca bunda bölüşmek istemez bunda. Hayır, kesildi mi? Tamamdır. Bir de Ölen kişiye kurban kesilir mi? Ölen kişine. Bir kişi ölmeden önce, gerek hasta halinde, gerek daha hastama önce bir kişi vasiyette bulunsa. Mesela kişi, ben eğer Kur'an barına kadar sağ çıkamazsam ölürsem, işte benim adıma bir koyun kesin, inek kesin ve ortak girin derse vasit yapan kişinin de buna yeter parası varsa daha doğrusu parasının malının üçte biri buna yetiyorsa çünkü hasta bir kişi ölüm hali olan kişi vasit ederken ancak malının üçte birine karışabiliyor vakti yani hastamız şaddi onda sağlıklı kişi bile sağlıklı kişi bile eğer ölümünden sonrası için bir vasitede bulunuyorsa parası olarak ancak malının üçte birine karışabiliyor. Ta ölmeden daha. Öldüme hiç sana karışamıyor. Yani gerçekten çok ilgili bir mesele vardır. yani insan burada zavallı içinden geliyor yani zavallı insan kişi hırsla kişi koşuyor. Öyle insanlar var ki sıfırdan başlamışlar. İhtirasla hırsla Gece günü çalışmış çalışmış çabalanmış bakınız. Daha ölmedi. Artık yaşlandı, şubu oldu. Ya da öyle bir hastaya kalandı ki artık öleceğini biliyor. Kişi kişinin vasiyet vasiyetmek istiyor mal içinde. Ancak malının üçse birine karışabiliyor vasiyetinde. Yaptığı vasiyet üçse birini aşarsa varsa elinde o. Yerisi getirmezler bunları bunu. Ya kişi öldüğünü insan Hiç zamanda karışamıyor. İnsan birini alamaydı. Ne insan çalışacak oldu acaba? Bilmiyorum işte burası mı tabii. Şimdi konumuz tabi kurban konusu. Bir kişi o hasilini yaptı. İşte ben kurban sağ çıkmazsam benim adıma dedi işte bir kuyun kesin, keçi kesin, inek kesin, dana kesin ya da ortak olun girin dedi. Malın üçte biri de bunu rahatça karşılayabiliyor. Bu varislerine vacip oluyor, mecbur oluyor yani varislerinden. Bu kişi öldü mü okulan bayramında ölen kişinin vası onun malından onun malının üçte birinden, onun malında ne yapılır? Onun adına bir gerek koyun kesilir, gerek inek kesilir, orta girilir. Fakat bunda bunun varisleri bu eti yiyemezler şimdi burada. Yani kendi evladı da bile olsa, ölen kişilerin vasiyeti üzerine onun malından kesilen, ölünün malından kesilen kurban etini, öleninin varisleri bunu yiyemezler. Yiyemezler. Etini bunun zengi hediye veremezler. Ancak bunu fakirlere sadaka verebiliyorlar. Bu vardır. Bunu tekrarlayalım. Bir kişi ölmeden önce ben ölürsem benim adıma işte Kur'an bayramında kurban kesin derse vasiyette bulunursa ve vasiyette bulunurken bunun malın üçte biri de kurban yetecek kadar malda da varsa ödünün vasiyeti üzerine gerek ilk Kurban bayramında gerek her sene para çoksa Adam o kurban kesildi diye para bırakmışsa ölenin vasiyeti üzerine ölenin malından parasıyla varisleri vekil olan kişiler kurban keserlerse ölü adına kesilen ölenin vasiyeti üzerine ölenin malı ile kesilen kurban etini varisi yemez varışları. evladı kimse bunu yemezler bu et evet, zenginlere hediye olarak verilemez ancak fakirlere sadaka verilebilir bunun dışında ölen kişinin böyle vasiyeti yok parası olsun olmasın ölen kişi ölmeden önce benim adıma kurban kesin diye vasiyette bulunmamış sonradan bugün yakınları hanımı, kocası, evlatları torunları kim olsa kardeşliği işte rahmetli babam içine bir kurban keseyim ya da bir yine ortak olurken bir ortada babamı edeyim anneme edeyim diye olur mu? Olur mu? Ölü adına gerek bir koyun da kesilebilir ölü adına bir büyük hayvana, baş hayvana orta girilebilir yalnız tabii eğer o ki üzerine vacip ise kışken kelime mecbur üzerine vacipse bu kişinin malı daha malı var şimdi. Kişinin durumu iyidir. Bir de bu sene ölen babam adına kurbanı gireyim bir hissi derse girebilir. Bu zaman ne yapacak? Ölen kişinin vasiyeti yok. Onun parası kesilmedi. Kim bunu kesmişse, kesen kişinin bu tasarrufuna kalıyor böyle. Onun ihsine kalıyor. Kendi bu etneyi yebilir, çoğu sene yedirebilir, kim de verebilir. Demek ki ölü adına da kurban kesilebilir. Ölen kişinin vasiyeti yoksa, kurban kesilen para bırakmamışsa onun yakınları, evladı, kolası, hanımı, kardeşleri, torunu kim olsun, ölenin yakınları kendiliğinden ölen babalarına, amca dedelerine, teyzelerine kurban keserlerse ister koyun kessinler, ister ortaya bir hayvana girsinler. O etini kendine yiyebilirler. Et kendi kurbanları gibi serbest yaparlar Bunlar Yaparlar her şeyini. Bir de çok kısa olarak inşallah sevgili kardeşlerim. Bir kimse kurban bayram için kurbanlık bir hayvan aldı kişi. Koyun aldı, bir şey aldı kişi. Fakat Allah korusun Öyle bir olay oldu ki kesemedi yani işte. Ölümü oldu bir yere gitti. Acil bir hassası var bir yere gitti. Şub oldu. Kurban barem günleri geçti. Kişi kurbanını kesemedi. Hanefiye göre kurbanın üçüncü günü göre akşam güneç battı. Aşkın oldu. O gece yerine gelse bile, evet aldı hayvan duruyor. Artık onu kesemez. Kurban olmadı. Ne yapacak? O hayvanı canlı olarak salaka verecek bir fakire. Vermesi gerekiyor. Ayrıca kesilmez. Bir ki üzerine kurban kesmesi vacip kişinin kendisine. Ama kesemedi. İşte ortada girelim Şunu yapayım, bunu yapayım dedi. Şu oldu, bu oldu. Hastalığı oldu. Hastaneye koştu. Bir yere gitti. Bir şey oldu. Kişi Kur'an Bayramı günleri içerisinde üzerine vacip olduğu halde kurbanı kesemedi. Bu kişi ne yapacak? kurban kesme gününden sonra, üç günde olduktan sonra kişi ne yapacak? Normal, orta bir kurban parasının bedelini fakirlere sadaka olarak verecek. Bir fakir de verebilir, çok fakir dağıtabilir bunları. Sonra kurban kesilmez. Kesilmez bu bu. Yine kurban kesmede vekalette caizdir. Mesela bir insan bunun yerde kurban kesemeyecek, yerini vekil edip, ona para gönderip de kestirebilir. Yalnız bu vekalette bir kesinlikle şarttır. Yani kişinin bir kurum değil de kişilen bir kişi olarak bir muhatap olacak kişinin. Onunla konuşacak. İşte diyecek, ben sana şu parayı gönderiyorum. Benim adama işte bir kurum keser misin? Ya da işte bir yine ortak girir misin benim adama diye? O da kabul ederse, onun vekili oluyor. Bu da olabiliyor. Rabbin inşallah kumarın memlemi ben olarak kabul etsin sevgili kardeşlerim. Tabi bu arada bir de etin dağıtılmasına inşallah taala genellikle böyle fakire de unutmayalım inşallah diler Fatiha.